Aan de Shaitan mijn shetan raadjim, bismilleh rahmen en rachim, elhemdulilleh robile elemin, aftalus saliahu etem teslim, aile seidinem, hemmedu, aile lihi, aile dersimiz değil mi? aile dersimiz bir önceki dersimizde ne gördük? aile tesniye ve cemi isimler dedik. Ancak yarıda kaldık. Cemi isimleri tamamlayamamıştık. Hemen bir önceki dersimizi hatırlayalım inşallah. Müfret isim tek bir varlığı gösteren isimdi. Tesniye isim iki varlığı gösteren isimdi. Nasıl yapılıyordu? Müfret ismin sonuna bir elif bir nun ya da bir elif bir ya getirdiğimiz zaman tesniye ismi yapıyorduk. Racülün, Rajülü, raculani veya racüleyni şeklinde. Burada dikkat etmek etmemiz gereken husus neydi? Racüleyni yani ya nun ile tesniye yaparken... Yadan önceki harfin harekesi fetha, yadan sonraki nunun harekesi kesra olacaktı. Cemiyeye geçtik. Üç çeşit cemiyimiz var dedik. Bir cemiyi müzekker salim, ikincisi cemiyi müennes salim. Bunları anlattık. Cem teksirde kaldık. Neydi cemiyi müzekker salim? Vav veya yan ile yapılan cemiyeler cemiyi müzekker salim idi. Elif tail ile yapılan cemiyeler ise cemiyi müennes salim idi. Cemil Müzekker Salim de tıpkı tesniye gibi iki şekilde yapılıyordu değil mi? Vavnun ya da yanun ile muallimun, muallimune, muallimine. Dikkat etmemiz gereken tesniye ile ikisinin arasındaki fark neydi? Tesniye ile ikisinin arasındaki fark şuydu. Tesniye de yanunla tesniye yaparken bir ismi tesniye yaparken ya'dan önceki fetha feth ya'dan sonraki nun kesralıydı. Pardon. kesralıydı. idi. Cemî Müzekker Salim'de ise muallemine şeklinde yaparken ya'dan önceki harf yani mim harfinin harekesi kesra ya'dan sonraki harfin harekesi fetha oluyordu. Peki neler Cemî Müzekker Salim yapılabiliyordu? Hızlı bir şekilde akıl sahibi akil isimlerin özel isimlerin Cemî Müzekker Salim şeklinde yani akil olan bütün isimler Cemî Müzekker Salim şeklinde şey yapılabiliyordu değil mi e, cemi yapılabiliyordu yani müzekker olacak ve akil ise zeyt gibi Muhammed gibi müzekker ve akiller cemi müzekker salim şeklinde yapılabiliyordu burada en e, akil müzekker dememize gerek yok çünkü zaten cemi müzekker salim e, erkek çoğunu yapıyoruz eril varlıkların çoğunu yapıyoruz aynı şekilde müzekker akil varlıklara sıfat olan türemiş isimlerde cemi müzekker salim şeklinde e, cemi yapılabiliyordu değil mi alimun alimune alimine alimine şeklinde yine mukrimun mukrimune mukrimine şeklinde failun ya da failun vezinde gelen sıfatım şebiheler de bu şekilde cemi yapılabiliyordu faalun vezinde gelen mübalağalı ismi faillerin cemi müzekker salim şeklinde Cemilendiğini gördük İsmi mensupların Cemil Müzekker Salim şeklinde cemilendiğini gördük Cemil müennes Salim'e geldik Orada da dedik ki Elifta ile yapıyoruz Cemil müennes Salim Elifta ile yapılır Arkadaşlar şunu unutmayın Elifta ile yapılan bütün Cemiler Cemil müennes Salim Değildir. Bundan dolayı İbn Hişam Elifta mezide teyn der Yani Bazı kelimeler vardır ki elif ta alır ama bunlar müennes değildir. Yani cemi müennes salim değildir. Bunu ileriki derslerimizde göreceğiz. Bir önceki dersimizde hatırlatmadım ancak şimdi hatırlatıyorum. Burada da 10 tane madde saydık. Şimdi tekrar uzun uzun saymak istemiyorum. Bütün özel kadın isimleri, sonunda kapalı tabul olan erkek isimleri, sonunda müennes galameti bulunan cins isimler, ismi fail ve ismi mef'uller müennesleri, Fatımuş-Şebheler vesaire. Bunlar hepsi cemi müennes salim şeklinde Ee, cemileniyordu. Mesela <gülüyor> ay isimleri değil mi? Elif ta alıyordu. Eee cemi olmayan birçok müzekker isim ki biraz önce söyledim mesela hammamun hammamatun. Bunlar müzekkerdir ama cemi müennes salim ile e, ne almıştır? Cemi müennes salim gibi cemilenmiştir. Şimdi geldik arkadaşlar cemut teksire. Cemut teksir çok kolay. Ancak bilmeniz gereken birkaç önemli husus var. Cem'ül teksir yani kırık cemi hiçbir kuralı yoktur. Sözlüklerden öğrenilir. Hepsi bu. Yani bir kelimenin cemisi cemî müennes salim veya cemî müzekker salimle cemilenemiyorsa semai ise yani Arap'tan duyulduğu gibi Arap'tan duyulduğu gibi geliyorsa buna cemül teksir denir. Nereden öğreneceğiz? Sözlüklerden ezberleyerek öğreneceğiz. Ancak burada Önemli nokta, burada önemli nokta nedir? Onu hatırlatayım. Arkadaşlar, cemi i teksiri ikiye ayırırız. Bir cem-i qille, bir de cem-i kesra, tamam mı? Cem-i kesrat. Yani üçten dokuza kadar olan sayıya cem-i qille denir. Daha fazla olanlara cem-i kesrat denir. Bunların tek tek vezinleri kitaplarda sayılmıştır. Yani birçok kitapta bunların vezinlerini görebilirsiniz. Ancak şu dört vezni ezberleyeceksiniz. Şu dört vezni ezberleyeceksiniz. Bu dört vezin cem'i gille veznidir. Eğer bir kelimenin iki tane cemut teksir yani iki tane cem'i varsa, kırık cem'i varsa, bunlardan bir tanesi F, bu vezinlerden geliyor. Diğeri ise farklı vezinde geliyorsa bu vezinlerde gelen üç ila dokuza tekabül eder. Mesela bu vezinler nedir? Ef'ülün. Ef'alun, ef'iletun, F fi Fi'iletun. Fi Tekrar sayıyorum. Ef'ulun. Ef'alun, ef'iletun, fi'iletun. Bu dördünü ezberleceksiniz. Bir kelime gördünüz. Sözlükten baktınız. Sözlükten baktınız. 2 tane cemisi varsa. 2 tane kırık cemisi varsa. Tamam mı? Ve bu dört vezinde geliyorsa... Bu dört vezinden birinde geliyorsa, bu vezinlerden gelen üç ila dokuza tekabül eder. Bu nerede önemlidir? Bu şurada önemlidir arkadaşlar. Mesela, şehr kelimesi, şehrun kelimesi ay demektir değil mi? Şehrun kelimesi ne demek? Ay demek. Bunun iki tane cemisi vardır. Birisi eşhurun, birisi şuhurun demektir. İkisi de aylar demek. Ancak eşhurun şeklinde gelen cemisi 3 ila 9'a tekabül eder. Şuhurun şeklinde gelen cemisi 9'dan daha fazla tekabül eder. Mesela bir cümle kuruyorsunuz. Diyeceksiniz ki falanca kişi birisi hapiste kaldı 4-5 ay 8 ay hapiste kaldı. Bakıya fül fülan fissicini eşhurun diyeceksiniz. Bakıya fülan kişi şu kişi kaldı fissicini şehirde. Eşhurun, dikkat edin, ef'ülün vezinde getirdik. Niçin? Çünkü adam 9 aydan daha az kaldı. 3 ay, 4 ay, 5 ay kaldı. Cümleyi nasıl tercüme ederiz? Falanca kişi hapiste birkaç ay kaldı. Yani 3-5 ay kaldı deriz. Tamam mı? Türkçe'ye birkaç ay şeklinde çevrilmez de 3-5 ay diye. Çünkü birkaç deyince 1-2 bir, anlaşılır. 3-5 ay kaldı. Ancak bu adam 2 yıl, 3 yıl, 8 yıl, 15 ay kaldıysa Şuhur kelimesini kullanırsınız. Yani şehrün kelimesinin diğer cemisi olan şuhurunu kullanırsınız. Bakiye Baqıya fülânun fizzicni şuhuran. Bakiye Baqıya fülân fizzicni şuhuran. Mesela Kur'an'a bakın. El eşhurul hurum erbaatun. Haram aylar der nedir? Dört tanedir. Dört olduğu için eşhur kullanılmıştır. Dörtten fazla olsaydı şuhur kullanılırdı değil mi? Çünkü haram aylar dört tane olduğu için eşhur kullanılmış. Dörtten fazla olsa olsaydı ne, ne kullanılırdı? Şuhur kullanılırdı. Mesela hicri aylar diyeceğimizde eşşuhurul hicriye deriz. Eşşuhurul hicriye. Niçin? Hicri aylar on iki tanedir. Yani dokuzdan fazladır. Tekrar özetliyorum. Bakın dört vezin. Ef'ülün. 4 Vezin. Tamam mı? Ef'ulun. Ef'alun. Ef'iletun. Fi'iletun. Vezin ne demek arkadaşlar? Bir önceki derse söylemiştim. Harf sayıları aynı olacak. Ve bu harflerin hareketleri aynı olacak. Bak. Ef'ulun. Eş'hurun. Ef'ilun. Ef'ulun. Eş'hurun. Anladınız mı? Ef'ulun. Eş'hurun. 4. E, ikisinin de harf sayısı 4 tane. Ve harflerin harekesi nasıl? Aynı. Harflerin harekesi aynı. We ef'alun. alun. We Veya fi'iletun. Bu hebben vezinden birinde geliyorsa bir kelimenin hebben 3 ila 9'a tekabül eder. hebben mı? 3 ila 9'a tekabül eder. Mesela örnek vereyim ben We birkaç tane. We Nefsun, enfus. Nefsun, enfus. alun. We nefis, alun. Yani We birden fazla birkaç tane yani 3 ila 9 arasında can demektir. Bakın burada da aynısı. Burada da aynısı var. Nefis kelimesinin iki tane cemisi vardır. Birisi enfus, birisi nüfustur. Birisi enfus, birisi nedir? Nüfustur. Tamam mı? Şimdi Türkçe'de enfus sayımı demeyiz. Çünkü sayılacak adam sayısı baya bir çoktur. Nüfus sayımı deriz değil mi? Bak cem'i kille getirmedik. Cem'i kesret getirdik. Cem'i kesret getirdik. Yani çoğul cemiyi getirdik. Anlaşıldı mı? Azlık cemisini değil, çokluk cemisini getirdik. İşte mesela gülâmun, delikanlı çocuk demektir. Gülmetun, efiletun. Vezinde gelmiş. Efiletun. Kaç harf var efiletunun? Bir, iki, üç, dört, beş. Gülmetun. Bak beş harfli ve ee, harf şeyleri nasıl? Aynı. Pardon, fi'letun, fi vialletun, değil, fi'letun, fi'letun, fi gilmetun, exwetun. Bak, aynı wezen gelmiş. Mesela, Zamanun, ezminetun, zamanun, ezminetun. Birkaç Zaman. demektir. Sualun, es sualun, su'alun, es'iletun. U. N. S. ecdadun. S. Bunlar, E fı'ile tu vezninde olan da taamun etimetundur. Anlaşıldı mı? Cemi kesretler ise arkadaşlar hani cemileri, cem e, teksiri. Yani e, teksiri. Kaça ayırdık? 2 ayırdık. Bir cem-i gille, bir cem de kesret. cem kesretin birçok vezni vardır. Benim e, bildiğim kadarıyla yaklaşık 26'ya yakın vezni vardır. Yirmi, yirmi iki tane 22-23 tane vezni vardır birçok kitapta uzun uzun bu vezinleri sayar bunları ezberlemeye gerek yoktur eğer bu dört vezinde değilse bir kelimenin sözlüğü açtınız bir tane cemisi var bu dört vezinden birisinde değilse kesin nedir şeydir ceme kesrettir bu dört vezinden birisinde ise nedir ceme gillettir iki tane cemisi geliyorsa İki tane cemisi geliyorsa, birisi bu dört vezinden birisi biri de değilse nedir? O da ee, birisi cem'un kılle, birisi de cem'i kesrettir. Anlaşıldı mı? İsterseniz tekrar özetleyeyim. Cem'i cemilerin, yani kırık cemilerin hiçbir kuralı yoktur. Sözlükten bakarak öğrenilir. Sözlükten bakarak öğrenilir. Sözlüğü açtık. Karşımıza bir kelimenin iki tane cemisi geldi. Birisi bu dört vezinden bir tanesinde. Ef'ülün, ef'alün, ef'iletün, ef fi'iletün. Bu dört vezinden birisinde geldi bir tanesi. Diğeri ise bu dört vezine uymayan geldi. O zaman bunlardan bir tanesi üç ila dokuza tekabül eder. Diğeri ise e, dokuzdan çok sayıya tekabül eder diyoruz. Bu dersimizi de bitiriyoruz. Bir önceki ders yarım kaldığı için bu ders kısa sürdü. Yani normalde bir önceki derste bitmesi gerekirdi ancak kısa sürdü. İnşallah önümüzdeki ders yavaş yavaş isim cümlesi, fiil cümlesi olarak başlayacağız. Elhamdülillahi rabbil alamin.